Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde ankete katılan 27.700 kişiden %74'ü COVID-19 kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra çevresel nedenlerle daha seyrek uçmayı planladıklarını söyledi. %43'ü bunu her zaman yapacaklarını, %31'i ise zaman zaman yapacaklarını ifade etti. Ankete katılanların çoğu vazgeçilmesi en kolay olanın uçmak olduğunu söyledi. Öte yandan Avrupalıların %39'u ve Amerikalıların %38'i arabalarından vazgeçmenin en zor seçenek olacağını söyledi. Avrupa'nın havayolu sektörü pandemi nedeniyle talepte bir düşüşle mücadele ederken sektör aynı zamanda karbon ayak izi konusunda müşteriler ve düzenleyiciler tarafından inceleniyor. Kısa mesafeli yolculuklar için uçak yerine tren seçmeyi planlayıp planlamadıkları sorulduğunda ankete katılanların %71'i evet cevabını verirken Avrupalıların %66'sı iklim değişikliğiyle savaşmak için zaten daha az yediklerine ve %13'ü ise bu konunu yakında yapmayı planladıklarını söyledi. Yani Avrupa etten vazgeçiyor. Covid-19 küresel karbondioksit emisyonlarının %1'i 7 düşmesine neden oldu 2020'de biliyorsunuz. Ancak 2020 yine de buna rağmen en sıcak yıl olarak sıralandı ve emisyonların azaltılması ve gelecekteki yıkıcı ısınmayı önlemek için çok daha hızlı eylemlere ihtiyaç var. Buğday fiyatları patladı. Çin ve diğer ithalatçıların artan talebi en büyük ihracatçı Rusya'nın getirdiği ek gümrük vergileriyle buğday fiyatları 6 yıldan fazla bir sürenin en yüksek kapanışına ilerledi. Çin'in artan talebi önemli ekim alanlarındaki kuraklık, hükümetlerin iç tedariği sağlamak için ihracatı kısıtlama çabaları, küresel tahıl fiyatlarının 2014'ten beri en yüksek seviyeye çıkmasında etkili oldu. Bloomberg ilçiliğinin aktardığına göre pandemi döneminde dünyada açlığın da arttığı bir dönemde yaşanan bu fiyat artışı gıda enflasyonuna dair endişelere yol açıyor. Chicago MTA borsasında işlem gören Mart vadeli soya fasulyesi kontratı %1,4 düşüşle bu başına 13,97 dolar oldu. Mart vadeli buğday kontratı ise %1,3 artışla 12,7 kilo başına 6,84 dolardan işlem gördü. Ne yazık ki bu tahılların çoğunluğu da insana değil Bizim kesip yediğimiz hayvanları yediriliyor. Portekizli Enerji Kuruluşu geçen yıl Temmuz ayında 1296 MW Sines kömür santralini kapatma kararı açıklamış ve kapatma tarihini 2023'ten 2021'e çekmişti. Kuruluşun ilk planlanan Sines'i 2030'da kapatmaktı. Şirket Temmuz ayında yaptığı açıklamada kararın karbondan arınma stratejisinin bir parçası olduğunu ve enerji üretiminin giderek yenilenebilir kaynaklara bağlı olduğu bir bağlamda alındığını söyledi. Kömürden çıkış aşamasını hızlandırma kararının Avrupa karbon nötr hedefleri doğrultusunda enerji geçiş sürecinin doğal bir sonucu ve ülkenin de yenilenebilir enerjiye vurgu yapan ulusal enerji ve iklim planı. Kampanyacılar Sines'in kapanmasıyla Portekiz'de sadece bu yıl Kasım ayında kapatılması planlanan tek kömür santrali Pego'nun kaldığını söyledi. Portekiz'e ek olarak Europe Beyond Coal'la göre 5 Avrupa ülkesi 2025 itibariyle kömüre son verecek. Fransa 2022'de, Slovakya 2023'te, Birleşik Krallık 2024'te, İrlanda 2025'te ve İtalya'da yine aynı yıl 2025'te. Darısı Türkiye'nin başına diyelim ama biz hala yeni kömürlü termik santral planları yapıyoruz. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA, Türkiye'nin yeraltı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Ülkedeki yeraltı su seviyelerinin ortalamanın altına düştüğü uyarısında bulundu. Yapılan paylaşımda söz konusu haritanın Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-on yani GRACE4 uydularıyla 11 Ocak 2021 tarihinde kaydedildiği belirtildi. NASA tarafından yayınlanan raporda 2021'in başlaması ile birlikte Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşanıyor. Ülkenin en kalabalık şehri olan İstanbul çevresinde çok sayıda rezerv 15 yılın en düşük seviyesinde. Bu koşullar devam ederse mahsul üretimi de tehlikeye girer dendi raporda mevcut durumun 2019 yılındaki yağış azlığı nedeniyle de ortaya çıktığı ve 2020'nin ise son 5 yılın en kurak yılı olduğu belirtildi. Konya Ovası'ndaki kuraklığa da değinen raporda dendi ki Konya Ovası'nda çiftçiler Temmuz Aralık 2020 arasında 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık %38 daha az yağış gördü. Son 6 ayda yağış olmaması tahıl hasadını önemli ölçüde azalttı ve çiftlikler için kuraklık uyarılarını tetikleyerek gelecekteki mahsul üretimini tehlikeye soktu. Tahminlere göre 2021 Ocak ayının ikinci yarısında daha fazla yağmur beklendiği belirtilen raporda ancak su seviyelerine rahat hacimlere çıkarmak için uzun ve kalıcı yağmur gerekecek ifadeleri kullanıldı. Madencilik şirketinin Kirazlı bölgesinden çekilmemesi üzerine Çanakkale'deki çevre örgütleri Orman Bölge Müdürlüğü'ne CİMER üzerinden Alanın durumuna dair bir dilekçe verdi. Ruhsat bitmesine rağmen sahada varlığını sürdüren şirket için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan başvuruya Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden cevap geldi. Cevapta şirket için verilmiş izinlerin 27 Ekim 2020 tarihinde geri alınarak iptallerin yapıldığı belirtildi ve izin sahalarına ait bölgeleri rehabilitasyon eylem planı kapsamında tekrar doğaya kazandırmak için gerekli çalışmalar başlatılacak bilgilerini sunulur dendi.